Ee, resimli elbiseyle, resimli bir eşatla namaz kılmanın hükmü nedir? Resimli elbiseyle veya resimli yaygı, sergi üzerine namaz kılmak bunlar mekruhtur. Evet. Namaz her ne kadar geçerli ise de bunu yapmak mekruhtur. E, mekruhu da hafife almamak lazım. Çünkü onlar da küçük günahlardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan rivayet olunduğu söylenen bir hadiste şöyle buyuruluyor La sagirete maal israr ve la kebirete maal istiğfar küçük günah deyip de umursamadığınız takdirde işlemeye devam ederseniz o küçük günahları birikir, birikir kar topu gibi büyür başınıza büyük bir vebal olur büyük bir günah olur diyor hadis-i şerifte onun evet. için Böyle Efendim madem namaz geçerli oluyormuş, mekruh oluyormuş o zaman tamam biz devam edebiliriz bu şekilde namaz kılmaya demek kesinlikle doğru değildir. Evet, teşekkür ederiz hocam.